Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah Celle Celalühü, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey Peygamber! Mü'min kadınlar! Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, Burada müminlerin başkasını çekiştirme, koculuk yapma, namusa dokunacak sözler söyleme, yalancılık ve sahtekarlık yapma gibi sözlü olarak işlenen günahlardan da sakındırıldığı anlaşılmaktadır. Hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bir malı yağmalarsa bizden değildir. Allah'ım beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle. Ve bana merhamet et.